1668 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Muaz'a öğrettiği dua, Hazreti Peygamber beni Cuma günü görmeyince, namazı kıldırdıktan sonra bize gelerek, ey Muaz, niçin seni Cuma'da görmedim, dedi. Ey Allah'ın Rasulü, bir Yahudi'ye bir ukiye borcum vardı, mescide gelirken bana rastladı ve beni gelmekten alıkoydu, onun için gelemedim, dedim. Hazreti Peygamber, ey Muaz, sana bir dua öğreteyim ki, onunla dua ettiğin zaman eğer Yemen'deki sihir dağı kadar borcun olsa Allah onu eda eder, dedikten sonra şu duayı okumamı söyledi. Ey mülkün sahibi Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın, dilediğini aziz kılarsın, dilediğini zelil edersin, hayır senin elindedir, kesinlikle sen her şeye kadirsin, geceyi gündüze sokar, gündüze de geceye sokarsın. Diriyi ölüden, ölüyü de diriden çıkarırsın. Dilediğin insanlara hesapsız verirsin. Ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahim'i, dünya ve ahiretten dilediğine verirsin, dilediğinden onları men edersin. Bana öyle bir rahmet ve merhamet et ki onunla beni başkasının merhametinden zengin kıl Allah'ı Resulü Muazza, sana bir dua öğreteyim ki Onunla dua ettiğin takdirde eğer Hud dağı kadar boynunda boç varsa Allah onu senin yerine eda edecektir, dedikten sonra, Ey mülkün sahibi Allah! diye başlayan yukarıdaki duayı okudu.